As-salamu aleyküm ve rahmetullahi. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nauzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina. Men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike la. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü ama بعد, fayâ ibadallah, ittakulla hwa ati, innallâh ma al-lazîn ittaku, vel-lazînhum muhsinun. Kal Allahü Taala, ve jel, fi kitabihi l-karîm, auzbil-lâhi min al-shaytanir rażîm, kafeh, ve la t-tabi ayah Cenab-ı Hak Bakara suresi 208. ayette buyuruyor ki, ey iman edenler, hepiniz toptan silme, yani barışa, yani İslam'a girin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Üd o ilah sebil rabbike bil hikme mev ve mevuizatil hasana ve cadilhum billete Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütlerle davet et. Ve eğer mücadele edecek olursan en güzeliyle onlarla mücadele et. Nakhil Suresi 125. Ayet Kur'an barışı, selameti, huzuru, Dünyada da insanların birbirleriyle iyi geçinerek, dünyayı imar ederek yaşamalarını tavsiye eder. Ama savaşın da kaçınılmaz bir durum olduğunu değerlendirerek, hoşlanmasak da şartlar yerine gelince bizim de savaşla mükellef olduğumuzu beyan eder. Ve savaşın hukukunu, şartlarını nasıl, ne şekilde savaşın meşru olduğunu ve hangi şartlarla savaşa girilip devam edileceğini nice ayetleriyle hukuki müeyyideleri tanzim eder. Allah Resulü de hayatında yirminin üzerinde savaşa katılarak İslam düşmanlarının Allah'ın yolunda engel olmalarına karşı onların anlayacağı dilden e, konuşmuştur. İslam'da asıl olan elbette huzurdur. Dünyanın da küçük bir cennet gibi insanların birbirleriyle uyumlu şekilde yaşamalarıdır. İslam'ın bir anlamı da zaten barış anlamında silm kökünden gelen selamet, barış, esenlik demektir. Cihat, Kur'an'da bütün müminlere emredilen farz-ı ayın bir ibadettir. Şartlar yerine bütün müminlerin her zaman yapmak zorunda oldukları bir görevdir cihat. Cihat, ceht kökünden gelir. Çabalamak, gayret etmek, çalışmak anlamında kullanılır. Çalışkan talebeye, tilimizin mücahiddin denir sözgelimi cihad eden öğrenci yani çabalayan çalışkan öğrenci anlamında cihad Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmanın adıdır Allah ne tür imkanlar verdiyse onları Allah yolunda seferber etmek mal verdiyse malla vakit verdiyse vakitle ilim verdiyse ilimle Diğer verilen imkanlar ne ise onlarla Allah yolunda çaba sarf etmek, dava için gayretlerde bulunmak, fedakarlıklar yapmak demektir. Cihat konusunda maalesef iki büyük yanlış vardır. Günümüzde biri kafirler tarafından kullanılan, biri de Müslümanlar tarafından yapılan iki büyük yanlış. Birisi, cihadın öldürmek anlamında, savaş anlamında kullanılması. İkincisi de bu devirde e, cihadın bu anlamda kullanılmasının gerekmediği gibi bir yaklaşım. Modernist zihniyetteki insanlar, batının da etkisiyle kutsal savaş anlamını verdikleri cihadın artık devrinin kapandığını, insanların sadece barış halinde yaşamaları gerektiği, tabi emperyalist kafirler ne yaparsa yapsın, Müslümanların cihada, savaşa meyletmemeleri gerektiği gibi Hristiyanvari bir ahlakı öngörmeleri. Hristiyanlığın aslı da zaten İslam'dı ve onda da savaşın yasaklandığı gibi bir şeyi düşünmek mümkün değil ama bir yüzüne tokat vurursan öteki yüzünü çevir senin ceketini çıkartmaya kalkarlarsa sen gömleğini de ver diye zalimlerin emperyalist sömürücülerin razı olacağı bir tip haline getirdiler Hristiyan dünyayı ve onun etkisinde kalan Diğer dinden insanları. Tabi bu Allah'ın nizamında söz konusu elbette değildi. E, mazlum olmak da zalim olmak kadar kınanmış bir suç olarak Allah'ın dininde yeri olmayan bir husustu. İslam zulme karşı tavır almayı ancak zalimlere karşı düşmanlık yapmayı öngörür. İkinci cihatla alakalı problem cihadı savaşla eş anlamda tutmak ve cihat kavramını sadece o da belirli yerlerde savaş yapmak şeklinde değerlendirmek. Siz o belirli yerlerde belirli şekilde mücadeleyi eleştirdiğiniz, kınadığınız, yanlışlarını söylediğiniz zaman cihat düşmanı ilan edilmekle karşı karşıya kalmanız. Bu da Kur'an'a ters bir anlayıştır. Kesinlikle cihada ve İslam'ın yaklaşımına aykırıdır. Cihadın sadece bir bölümüdür Allah yolunda savaş yapmak. Ama cihad ondan ibaret değildir. Az önce de söylediğim gibi ilimle yapılır cihad, ona içtihat denilir. Cihad kelimesinin bir türevidir. İnsanın nefsinin hevasıyla uğraşması, nefsini eğitmesi, terbiye etmesi yine cihadın bir bölümüdür. Ona da mücahede denilir. Cihad kelimesinden türeyen bir ifade ile. Yine cihat Kur'an'da ısrarla ve cahidu biemvalikum ve enfusikum diye beyan edildiği gibi mallarla ve sonra canla yapılan bir durumdur. Malla yani canın dışında bütün imkanlarla cihadın yapılması önce Kur'an'ın emridir. Dolayısıyla cihadı savaşla eşdeğerde tutmak, cihad deyince sadece savaşı kastetmek, Kur'an'a da cihad kelimesinin anlamına da ters bir fikir ileri sürmek demektir. Bununla birlikte, Barışın esas olduğunu, savaşın sadece şartları yerine geldiğinde müminlerin istemediği halde ona Allah için rıza göstermeleri ve kendilerine zaman zaman savaşın da farz kılındığını o şartlar olunca değerlendirmeleri gerektiği Kur'an'da vurgulanır. Savaş İslam'a göre... Bir toprak kazanmak veya insanları mümin yapmak için meşru kılınmış bir özellik değildir. Dileyen iman eder, dileyen küfrü cehennemi tercih eder. İnsanlar silah zoruyla iman etmeye mecbur tutulamaz. Öyle yapılmış olsa zaten kalbe hükmedemediğimiz için insanları, müşrikten, kafirden daha beter olan münafık yapmış oluruz. İnsanlar niye savaş yapar? İki şeyden dolayı. Bir, kendi dinlerine, kendi bulundukları yerdeki Müslümanca yaşamalarına engel olunduğu zaman, zulme uğradıkları, işgal edildikleri zaman, ne yaparlar? O işgali ortadan kaldırmak ve Müslümanca özgürlüklerine kavuşmak için e, tabii ki başka imkan yoksa silaha sarılırlar. İkinci olarak fitneyi Allah'ın e, önünde engel olmayı ortadan kaldırmak için Allah'ın dininin tebliğ edilmesine engel olunan e, ortamı Rahat insanların dine davet edileceği bir ortama dönüştürmek için e, ne yaparlar? Gerektiği zaman savaşa katılırlar. Bunun dışında savaşın meşru olacağına dair Kur'an ve sünnet ölçülerinde bir durum söz konusu olmaz. Ve nebevi usul olarak e, ifade edelim ki, İslam'da... E, Hazreti Adem'den e, Muhammed Aleyhisselam'a kadar savaşlar, Müslümanlar devlet kurduktan sonra olur. Yani hiçbir peygamber devlet kurmadan savaş yapmamıştır, silaha sarılmamıştır. Devlet kurmak için savaş söz konusu edilmemiştir. Davetle, tebliğle devlete doğru gidilir, silahla değil. Bu anarşik eylemler, bu silahla devlete gitme durumu son iki, yani 20. yüzyılda komünist ideoloji tarafından diğer insanlara da sirayet etmiş bir durumdur. Evet. Demek ki silahla devlete gidilmez. Devlet olduktan sonra şartlar oluşunca savaşa Gerektiği zaman ne yapılır? Müracaat edilir. Günümüzdeki hareketleri de bu noktada nebevi olup olmama yönüyle de değerlendirebiliriz. Yine savaşta insanlar öldürmek için savaş yapılmaz. Tam tersine insanların cehenneme gitmesi için değil, hidayete ermesi için. Onlara İslam'ın güzelliği gösterilsin diye, onlar rahat bir şekilde e, İslam'la tanışsın diye savaşa ve cihada e, müsaade edilir. Yoksa din katil bir din değildir. İnsanları cehenneme göndermeyi heves etmez bir mümin. Onları cennetlik yapmaya çalışır. Onları yok etmek, mahvetmek, öldürmek değil, Onları ihya etmek, onların gönlünü kazanmak, onları onlara yurtlarını eller, ellerinden alıp evlerini tepelerine yıkmak için değil, ebedi güzel yurdu, cenneti kazandırmak için e, mücadele edilir. İnsanları kaybetmek değil, kazanmak esastır. Nefret ettirmek değil, müjdelemek esastır. Korkutmak değil müjdelemek esastır. Bu yolun önüne çıkan engel olan yani tıp diliyle kangren olmuş bir uzuv başka türlü tedavi edilmiyorsa diğer bütün insanları mahvetmesin diye e, onunla mücadele etmek, e, savaşa mecbur kalınca insanlık düşmanlarının başka dilden anlamadığı zaman Anlayacağı dilden hitap etmek bir istisnai olarak e, bu anlamda savaş meşrudur ve savaşta da araçlara efendim diğer eşyaya zarar verilmez. Savaşmayan insanlara karşı e, silah doğrultulmaz. Kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara, kiliseye, muhabbetlere sığınanlara Çiftiyle efendim, e, esnafsa dükkanıyla meşgul olanlara karşı savaş yapılmaz. Allah'ın dininin önünde engel olan bil fiil silahlı savaşanlara karşı onların zararlarını önlemek kastıyla ancak e, savaş meşrudur. Yoksa İslam tekrar edeyim, insan öldürmeyi marifet kabul etmez. Hatta Hayber Savaşı'nda Kahramanca savaşan, nice Yahudi'yi öldürmeye gayret eden Hazreti Ali'ye peygamberimiz teşvik edeceğine, savaş ortamında daha fazla Yahudi'nin öldürülmesini isteyeceğine tam tersini yapmış. Ali biraz yavaş ol, dur bakalım. Kılıcından kan damlıyor, biraz yavaş ol. Senin elinle bir kimsenin hidayete ermesi, kızıl develere sahip olmandan çok daha faziletlidir. Bugünkü BMW, bugünkü Mercedes kabilinden kızıl deve o günün öyle bir bineği. Dolayısıyla senin için en faziletli olan fazla Yahudi öldürmek değil savaşta. Senin elinle insanların hidayete ermesi, onların kurtulmasıdır diyen savaşta bile öldürmeyi çokça teşvik etmeyen, mecburen başka çözüm olmadığı durumda ancak ölüme izin veren bir peygamberin, alemlere rahmet olan, sadece müminlere değil, alemlere rahmet olan bir peygamberin ümmetinin bugünkü durumuna bakın. Düne kadar Filistin'de, Afganistan'da Irak'ta hep mazlum rolü oynayan Müslümanlar, zalimlerin hep Yahudilerden, Amerikalılardan, kafirlerden e, oluştuğu ve dünyanın da e, biraz insafı varsa mağdur ve mazlumlar olarak Müslümanlara sahip çıkmaya belki vicdanen yöneldikleri bir ortamda artık savaşan mazlum değil, Yer yer zalimlerle yarışan e, Müslümanların içinden gruplar oluştu. Dolayısıyla zalimlere azıcık da olsa meyletmeyi cehenneme gitmek olarak değerlendiren Kur'an'a e, muhalif bir savaş stratejisi gelişti. İsraillilere veya Suriye şeyine, yönetimine artık... Şey unutuldu, muhalefet unutuldu ve kiminle niçin, ne zaman, nasıl savaştığı belli olmayan Müslümanlar adına insanlar çıktı. Ve akıllı dost, akıllı düşman, akılsız dost misali, eğer İslam devleti buysa biz İslam'dan uzağız diyen nice insanlar türemeye başladı. Bunun için... İslamdaki devlet şeyi e, savaş konularını Müslümanların iyi bilmesi lazım. E, her ne kadar genel anlamda barışı öne çıkartırsa da İslamdaki savaş hukuku çok geniş anlamıyla değerlendirilir. E, hatta kiliselerin, havraların korunması bile Kur'an'da vurgu yapılır. Eğer İnsanların bir kısmını bir kısmıyla defetmeseydik onları birbirlerine düşürmeseydik, camiler, havralar, kiliseler, Allah'ın adının anıldığı yerler tahrip olurdu diyerek Allah'ın bundan razı olmadığı ifade edilir. Yeryüzünü sulhle, selametle, barışla, adaletle, güzellikle doldurması gereken insanların, bugün nereye doğru gittikleri vurgulanmalıdır. Zalimlere karşı müminlerin müdafaa etmeleri ve onlara karşı İslam'ın koyduğu esaslar dahilinde savunmaları ve İslami ölçülerle mücadele etmeleri gerekirken, bugün İslam'ın zulümle barbarlıkla ifade edilecek bir hale gelmesi ve bunun da nice Müslümanlar tarafından savunulması gerçekten hakla batılın yer yer karıştırıldığı bir durum ortaya koyuyor. Gerektiğinde hepimizin Allah yolunda başkalarının kanını, gerektiğinde kendi kanımızı seve seve feda edebileceğimiz anlayışı ayrı bir durumdur. Bugün fitnelere karışmış insanların takdir ve tasvip edilmesi ayrı bir konudur. İslam'da elbette savaşın hukuku enine boyuna değerlendirilmiştir. İnsanlar bunu bilmeden cihat ahkamını, cihadın şubelerini ve onlardan biri olan savaşla ilgili hususları bilmeden e, takva sahibi, ilim sahibi olmadan e, savaşa meyilleri anarşiyi, terörü ortaya çıkaracak şekilde, zulmü ortaya çıkaracak şekilde kendini gösterebilir. Onun için müminler zafiyetle, mağdurlukla, mazlumlukla imtihan olurlarken şimdi de tam aksine silahla güçle savaşla da imtihan oluyorlar. Biz önce Kur'an'ı hakikatleri bilip hakkı tümüyle savunmak, batıla, zalimlere Müslüman olsalar bile karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Zalimin de, mazlumun da dini sorulmaz denilir. Yani Zalim hangi dinden olursa olsun, isterse kendi dinimizden ona karşı çıkılır. Mazlum da hangi dinden olursa ona karşı zalime haddi bildirilerek mazlumun yanında yer alınır. Evet, İslam'daki savaş hukukunu hepimizin okuması, araştırması, incelemesi ve Hangi mücadeleyi, hangi sistemle, hangi anlayışla savaşın meşru olacağını değerlendirmemiz ısrarla tavsiye edilir. Hakla batılın karıştırıldığı şu ortamda müminlerin hakla batılın karma karışık yapıldığı bir anlayışı savunmamaları, Hakkı batıldan tümüyle ayırt edip Allah'ın dinine sahip çıkmaları gerekir. Bunun içinde ilme e, yeniden vahye sarılmak e, yegane bizim için kurtuluş çaresidir. Ela inna ehsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kale Allahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kurel Kur'an festemi'u lehu ve ensitu la'allekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان İslam. بسم الله